Gözün perdeli mi senin, güneşsiz bir gün olur mu? Susuz yaşıyor mu tenin, peygambersiz din olur mu? Gün olur mu, gün olur mu, güneşsiz bir gün olur mu? Harf olmadan yazı olmaz, peygambersiz din olur mu? Herzeye gerek mi gördün, kuştan kelebek mi gördün? Annesiz bebek mi gördün, peygambersiz din olur mu? gün olur mu gün olur mu güneşsiz bir gün olur mu su düşmeden yağmur olmaz peygamber siz din olur mu İçi boş bir sefer tans cahillerin ukalası Ey mealci budalası peygambersiz din olur mu? Gün olur mu? Gün olur mu? Güneşsiz bir gün olur mu? Su düşmeden yağmur olmaz peygambersiz din olur mu? İllallah Muhammed Resulullah ilahi yanıt maksudi ve, ve rızayı kemak